Rahm Süresi Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen rahat kelimesi bu surenin ismi olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif lam ra İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen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 İman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler, işte onlardır boyunları tasmalı olanlar ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. Şaşılacak bir yanları da.